823, numaralı konu, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın dillerini kınaması, evet, Abdullah bin Mesud bir keresinde Safa tepesine çıkıp dilini tutarak, Ey dil, hayırlı ve güzel şeyler söyle ki iyiliklere ve hayırlara nağıl olasın, kötü şeyleri de söyleme ki pişman olma belasına düşmekten kurtulasın, dedi ve sonra da şöyle ekledi, Ben, Hazreti Peygamber'in, insanoğlunun hata ve günahlarının çoğu dillindendir, buyurduğunu işittim, Abdullah bin Abbas dilinin ucundan tutarak şöyle diyordu, Azap olun asıca, hayırlı ve güzel şeyler konuş ki iyilikler elde edebilesin, kötü şeyleri konuşmaktan da sakın ki güvenlikte kalasın, bunun üzerine bir kişi, ey Abbas'ın oğlu, niçin dilinin ucundan tutup da bu sözleri söylüyorsun, diye sordu, İbni Abbas da şöyle cevap verdi, kulağıma geldiğine göre kul, kıyamet yönünde dilinden çektiğini hiçbir şeyden çekmeyecektir.